Günün sorusu böyleydi hocam. Estetik ameliyatı yaptırmak evet. günah mıdır? Estetik ameliyatı yaptırıp yaptırmanın, yaptırmanın günah olup olmadığı sorusu şeyden kaynaklanır. E, din-i mübin İslam'da Allah'ın yaratıp bize emanet olarak teslim ettiği bedenin üzerinde gerek olmadıkça harici müdahalelerde bulunmak insanın yetkisinde değildir. Allah'ın yarat, de, yarattığında değiştirme olmaz gibi bir ayet-i kerime var. Bu anlamda da buna da delil olarak da kullanılır. İnsan bedeni mükerremdir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü ve insan bed, kendi bedeni üzerinde efendim dövme yaptırmak gibi, kaşları aldırmak gibi, dişleri törpülemek suretiyle farklı şekiller vermeye güzellik amacıyla çalışmak gibi durumlara müdahale etmiştir. Kısaca İttifakla insan bedeni üzerinde ihtiyaca mebni, sağlık kökenli bir ihtiyaca mebni olmamak, dayalı olmamak kaydıyla estetik ameliyat yapmak caiz değildir. Ancak evet. bunun tabi istisnaları var. Niçin dedim ki gerekli olmadı, ne zaman gerekli olur? İnsanda öyle Allah göstermesin öyle bir çirkin yaratılış olur ki olur hikmet icabı. Cenab-ı Allah bazı insanları da çirkin yaratmış olur. Bu insan toplum içerisinde, toplum içerisinde çıkmaya yüzü yok, komplekslere kaplıyor, ruh hassası olacak, dengesi bozuluyor gibi bir durum varsa, hakikaten onun bu rahatsızlığını kısmen olsun gidermek amacıyla müdahale bulunabile bulunabileceği istikametinde fıkhı ölçüler cevaz verir. Bunun ötesinde savaşlarda veya trafik kazalarında bir takım bedende, deformasyonlar, bozulmalar, yüz hatlarında vücutta şurada burada bozulmalar olur. Onları da tabi haline döndürmeye çalışmak amacıyla müdahalelerde bulunabilir. Yani psikolojik ve trafik kazaları benzeri durumlardan ortaya çıkan sağlık konuları sebebiyle olmak olmamak kaydıyla e, estetik ameliyata başvurmak e, caiz ve doğru değil. Çünkü neden? Estetik ameliyat insanlar genellikle genç ve güzel görünmek için yaparlar. Hı hı. Yani olduğundan daha genç görünmek için. Halbuki e, insan yaşamak suretiyle fiziki dünyasında geçirdiği evrelerden evrelere bakarak ibret almak durumundadır. Yoksa yaşı geçtiği halde kendini kandırmak suretiyle pembe hülyalara dalsın diye bir hayat yaşamıyoruz biz. Biz e, sağlığımız elimizden gidiyorsa her geçen gün bizim ömrümüzden bir yaprak koparıp götürüyor ve bunu da Allah'ın koyduğu kanun icabı biz hücrelerimizde, derimizde, cildimizde, tavırlarımızda görüyorsak bırakalım bunlar bizi uyarmaya devam etsin. Allah ile bizim aramızda, yaratıcıyla aramızda bir bağın var olduğunu Bizi bir takım uyaranlara bizi Allah'a uyaranları bize Rabbimizin nasip ettiği bilincinden uzak durmayalım. Kendimizi bu konuda bu haklardan bu imkanlardan da mahrum etmeyelim diye düşünmek icap eder. Bu ve çeşitli vesilelerle e, insanın kendi bedeni üzerinde de olsa uğraşmak sağlıklı bir iş değildi. Evet. Buna hocam e, sebep olan demek istemiyorum da e, geçenlerde yine bir e, izleyicimizin sorusuydu. Ben plastik cerrahım diyor. Yani bu işlerle uğraşıyorum. Mesleğim bu. Tabii yani kişi şahsi istekleri için de, keyfi istekleri için de bu gibi operasyonlar gerekiyor. Bu tıpkı şuna benzer. Yapmasak ne olur? Tıpkı şuna benzer bu. Bir kadın doğum uzmanı düşünün. Hı hı. Bu kadın doğum uzmanı rastgele kürtaj da yapabilir. Ama e, sezeryen yoluyla ameliyat yaptı yahut da ...çocuğun sağlık sebebiyle alınması gereken gerektiğinden dolayı bir kürtaj işlemi yapabilir. Hı hı. Birincisi caiz değil haramdır. İkincisi caizdir. Evet. Burada da yani ben şu işi benimsediğim, benim yaptığım her iş doğrudur diyemeyeceğimiz gibi... ...yaptığım her işte yanlıştır diyemeyiz. Ticaret yapmak helaldir. Hı hı. Ama siz bunu yanlış yöntemlere yaparsanız sizin yaptığınız ticaret haram olur. Kadın doğum uzmanlığı yapmak helaldir... Ama o çizgide yasaklanmış olan uygulamayı yaparsanız o noktada yaptığınız iş haram olur. Dolayısıyla estetik cerrahi uzmanı olmak güzel bir şeydir. Ancak dinin izin verdiği ölçüde uygularsanız bunu olur. Dolayısıyla yanlış yaptığınız işten dolayı hem yaptıran razı olduğu için hem yapan fiilen bu işi yaptığı için kendi durumları miktarınca sorumlu olurlar diye düşünüyorum. Müzik